56 numaralı konu, Hz. Peygamber'in sahabilerine, Allah ve Muhammed dilerse, sözünün yerine, hiçbir ortağı bulunmayan ve tek olan Allah dilerse, demelerini emretmesi, Hazreti Ayşe'nin anne bir kardeşi olan Tufeil bin Abdillah bir gece rüyasında bir grup Hristiyan görerek onlara, eğer siz, Mesih, Allah'ın oğludur, demeseydiniz çok iyi bir kavim olurdunuz, dedi. Onlarsa, Allah neyi dilerse, Muhammed neyi dilerse, sözünü söylemeseydiniz siz de çok iyi bir kavim olurdunuz, karşılığını verdiler. Sonra Tuğfeyl, devam eden rüyasında bir grup Yahudi ile karşılaştı ve onlara, eğer siz, Üzeyr, Allah'ın oğludur iddiasında bulunmasaydınız ne güzel bir kavim olurdunuz, dedi. Onlar da, siz de, Allah ne dilerse, Muhammed ne dilerse, ibaresini kullanmaktasınız, dediler. Tufeyl sabahleyin kalktığında Hazreti Peygamber'e giderek bu rüyasını anlattı. Hazreti Peygamber ona, bu rüyayı başka kimselere de anlattın mı, diye sordular. Tufeyl'in, evet, ey Allah, ne Rasulü, demesi üzerine de Allah Teala'ya hamd sen alır ettikten sonra şöyle buyurdular. Kardeşiniz, bu duyduklarınızı rüyasında görmüştür. Bundan böyle artık Allah ve Muhammed dilerse, maşallahı ve Muhammed demeyiniz, bunu yerine, hiçbir ortağı bulunmayan ve tek olan Allah dilerse, maşallahı vahdehu la şeriye leh deyiniz. Bir kişi Hazreti Peygamberle konuşuyordu, bir ara Allah ve sen dilerseniz ibaresini kullandı, bunun yerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, sen beni Allah'a ortak koşup onunla bir mi tutuyorsun, sakın bir daha böyle söyleme, bunun üzerine, bir tek olan Allah dilerse, ibaresini kullan.